الحبيب الطيّوم ذأبوا إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه الأجمعين دعوه بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Rab eşrâh di, sâdiri zeytâl amri râhbin hudut di, lisani yâfaku kâuli. Taâmin, bîrûmeti sîdî müslim. Futlemi min Müslümanlar. ibaret üç aylar dediğimiz şuhur, telasa adıyla kitaplarda, kaynaklarda adı geçen, vakti geçen Allah-u Teala'nın özellikle Ümmet-i Muhammed'e ikram ettiği, ihsan ettiği, ilk dediğimiz zaman geldi, mevsim geldi, vakit geldi ve dün akşam idrak edilen kandili ile. Üç ayların tatbimi başladı. Bunun yanında diğer olaylar da başladı, başlatıldı. Allahu Azim Şan'ın ihsan ettiği günlerde adeta Allah'ın azabı da İslam alemin üzerine çökmeye başladı. İbret sahibi olanlar, basiret sahibi olanlar, tabi birçok şeylerin farkındadırlar. Farkında olmasalar bile farkında olmak zorunda kalacaklar. Sakin olaylar, meseleler, hususunda konuşmak, izahat vermek, açıklama yapmak için vakit henüz erken vakitten uzaktan. Ancak bizim burada üzerinde durmamız gereken sorumlu olduğumuz Allahu Azim işhanın üzerinde sorumluluk çinçeklerini çaptıracağı hususlar nelerdir? Hangi hususlardır? Hangi nelerdir? Bu noktayı biraz Açmak ve Ezan-ı Muhammediye kadar mümkün merkebe bu hususu hülasa etmek. Yani özet olarak, kısa olarak açıklamak gerekiyor. Zira meseleleri Hz. Kur'an'ın ışığında, yine meseleleri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, Efendimiz'in sünnet-i ışığı altında incelemeye alırsak saatlerce durmak lazım üzerinde. Saatlerce bir zaman olmadan meselelerin mavzili, tefsiri, tafsili mümkün değildir. Zaman olacak. Bir zaman olacak. Tahammül olacak. Ve bunun yanında tabi anlayış, idrak, gizan, akıl ve bütün insani melekeler hareket halinde olacak. <gülüyor> Sadece Rabbi Rahim-i Zül istediğimiz gerek dünya üzerinde, gerekse toprağın altında, toprağın üstünde de olabilir, yoktur diyemeyiz. Allah-u sevdiği, merhamet ettiği, mahabbet ettiği insanlardan dünyada toprağın üzerinde yaşayanların içinde sevdiği olabilir. Kıvar hürmetine, toprağın üzerinde eğer yoksa toprağın altında yatan şehitler, veliler, nebiler hürmetine Âlem-i İslam için hazırlanmak istenen tuzakları hazırlayanların başına bela eylesin inşâAllah. <Gülüyor> Efendim dilerim, geçen ders kısaca Kur'an-ı Mübil küçük tekrar tekrar bize yaratıcı olduğunu yaratıcı olduğunu çok ısrarlı bir şekilde anlatıyor. Bu çok önemli. Hakikaten gerek fikri fesatların fikir alanında fesat fesat kelimesini zamanımızda çok kullanılan bir kelimeyle. Her edebilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'de tesadüf kelimesi çok geçiyor. Şey saat, tesadüf, Zamanımızda çok kullanılan kelime de anarşi, Yahut, terör, anarşi. Tesadüf kelimesi bir bakıma anarşi kelimesiyle yakın anlamlı, yakın yakın manalıdır. Tesadüf. Allah'ın yaratıcı oluşu, mahlukatı yaratmış olması hususu, bugün içinde bulunduğumuz beşeriyet alemindeki fesatların, fitnelerin, felaketlerin, çözülmelerin, bozulmaların, sapıklıkların, sarkıklıkların, kapaklıkların hepsinin temelinde Allah'ın yaratıcı olduğu hususundaki fikri hesaptan kaynaklanıyor. Fikir fesadı. Fikren fesada uğramış peşeriyeti. Fikren öyle düşünce alanda düşünce ortamında düşünce hususunda çünkü yeryüzünde düşünebilen tek varlık insanlardır düşünebilen. Allah-u Teala hayvanlara düşünmek kabiliyeti ve özelliği ve cevheri vermemiştir. Yalnız ve yalnız düşünmek hususu, düşünebilmek, nereden geldiğini, nereye gideceğini, ne yapacağını, ne alacağını, ne vereceğini, iptarını, zararını, güzelliği, çirkinliği, kötülüğü, iyiliği, yukarıyı, aşağıyı, bütün bunları düşünetbilme özelliği sadece insanlarda var. Asla yok. İşte bu alanda meydana gelen terör, bu alanda meydana gelen fesat çok tehlike, çok bela. Bakınız, hırkat aleminde, yani yaratılış aleminde ilk Fesadı, ilk terörü Fikri olarak Fikir alanında Fikir sahasında ilk anarşiyi Ve ilk terörü Kur'an-ı Kerim bize Pek açık izah ediyor <gülüyor> Buradan Meseleye başlayalım Estaizbillah Ve <gülüyor> iz <gülüyor> kulla Bil melâiketis Cüdû li âdeme فَتَجَدُوا illa iblis. Azze Allah Celle Celaluhu bu okuduğum Ayet-i İlahiyye'de tek açık surette bir vakayı haber veriyor, bir olayı. Bir olay. Allah'ın murad ettiği bir olay. Allah öyle istemiş, öyle olmuş. Allahu Teala neyi isterse olmaz mı? Fereblüksüz evet, olur. Onu engelleyecek hiçbir kudret yoktur. İzâ erâdallâhu şey'en Allah bir şeyin olmasını murad etti mi onun olmaması mümkün değil. Cünler feyekûr o derhal olur. Müslümanların imanı ve iman ölçüleri bunlardır. Bir olaydan haber veriyor Rabbimiz. Hazreti Adem'i Yarattığımız zaman diyor. İlkar yaratılış başladı. Hazreti Ademi yarattığım zaman halk ettiğin zaman variz kulna bil melaiteti. Meleklerin tamamına emir verdik. Emir. Allahu Teala'dan bir emir geliyor. Ne emri bu? Üsküdü Adem Hazreti Adem'e secde edin Adem'e secde edin Sözü, selamı, kavli emir midir değil midir? Edin. Emir yukarıdan geliyor Emir Allah'tan geliyor Emir yaratıcıdan geliyor Yaratıcı, halip Allah alem, Karik Âlem, alemin, alemlerin yaratıcısından geliyor. Bunu çok iyi bilen melekler bu emre derhal kahiy takdiriye Arapça emri takipen, emri takip, hepsicedu, hepsi seyredilir. <gülüyor> Bütün melekler ilah istisna Allah'tan gelen bu emre uydular secde ettiler diyor Kur'an-ı Kerim. İlla iblis. Ne demek illa iblis? İblis adındaki şeytan secde etmedi, emre uymadı, emri dinlemedi. Bakın. İşte yeryüzünde <gülüyor> yaratılış nizamı başladıktan sonra Allah'ın sevdi mekanı Hazreti Adem'i yaratmasından sonra ilk terör, ilk anarşi kimin tarafından işlenmiş oluyor? İblis tarafından. İlk hesap. Hesabı evvel. İlk hesap, ilk terör, ilk anarşi. Çünkü hesap ile yahut anarşi ile ifade etmek istediğimiz mana doğrudan doğruya yaratıcının hükmüne karşı gelmekle alakalı bir olaydır. Herhangi bir adamın emrine karşı gelmek terör oluyor da Allah'ın emrine karşı gelmek terör olmaz mı? Ne dersiniz efendiler? İslam'ın gözüyle bakarsan böyle olur. Biz hadiselere İslam gözüyle bakmaya alışmadık ki Gazetelerin yazdığı gibi hadiselere bakmaya alıştırıldık, işletildik, yönlendirildik. Haber merkezlerinden işittiğimiz haberlere göre haşa düşünmeye başladık. Bizi böyle alıştırdılar. Şimdi bir savaş var, görüyorsunuz, futbol maçını nakleder gibi savaşı dakika dakika da naklediyorlar. Yapmışlar, etmişler, çizmişler, yazmışlar, kameraları hazırlamışlar kendileri kendilerine. Haberleri yazan onlar, yayan onlar, yatan onlar, eden onlar, konuşan onlar, hep onlar. Zavallı Müslümanlar da oradaki konuşmalara göre şartlanıyor, şekilleniyor ve onların propaganda cüzdü olarak düşünmeye başlıyor. Bizi şartlandırmışlar. Nasıl böyle köylerde hani tavuklar vardı köylerde. Çiftlik tavukları süremiyorum. O tavukları besleyen köylü kadın, etrafa dağılmış olan tavukları toplayıp da yem, yem vermek için bütün bu tavukları bir yere getirmek için o tavukları bir şeye şartlandırmıştır. Bir sesle, bir ses alıştırmış onları. Gü gü gü ses. Bu sesi yapar yapmak bütün tavuklar toplarız. O tavuklar, o sete olmuşlar? Şartlanmışlar. İşte bugün gazetelerin yazdıklarına şartlanmışız. Allah'ın kitabına değil. Acaba anlatabiliyor mu bu noktayı? Onun sağlam düşünemiyoruz. Onun için adeta kafalarımız, zihinlerimiz, mantıklarımız, muhakemelerimiz basın yayın organlarının işgali altında mı değil mi? Ne dersiniz? Altında. Ne söylerse onu dinliyorsun. <gülüyor> ya, bir kere burada ittifak edelim bir kere bu eksiğimizi bu zatımıza anlayalım zavallı insanlarız onlar haber sistemlerini CNN televizyon sistemini kurmuşlar Efendim, Associated Press ajansını İsrailoğulları kurmuşlar ajans Frans ve daha buna benzer korkunç teşkilatlarla dünya Müslümanlarını istedikleri gibi haber vererek, istedikleri gibi haber yazarak yanlandırıyorlar, şartlandırıyorlar, yönlendiriyorlar. Sen onlar gibi düşünüyorsun. Müslümanları bile parça parça etmişler. Bir zamanlar Beyrut'ta, Beyrut biliyorsunuz Ligna'nın başı. Senelerdir, 25 senedir orada iç savaş var, iç karışıklık. Gruplar çatışıyor, çarpışıyor. fırkalar, zümleler mezhezler, Müslümanlar, Hristiyanlar kıyamet içerisinde meyru haber merkezleri oradaki çatışmaları haber verirken ne diyorlardı savcı Hristiyanlarla solcu Müslümanlar çarpıştı Sağcı Hristiyanlar solcu Müslümanlar, Sağcı Hristiyan solcu Müslüman, senelerce haber merkezleri bu haberi vermedi bakın istediği gibi yapıyor oynuyor adam Müslümanları bölmüş, parçalamış, kelimeler, kavramlar, mekular, hesaplar, dipneler ekmiş, ekmiş, ekmiş. Ee, Müslümanlar şimdi müstakil düşünemiyor, Mustafî'm düşünemiyor, Kur'an gibi düşünemiyor, Hazreti Muhammed Mustafa gibi düşünemiyor, dajin organlarının gibi düşünüyor, telede gibi düşünüyor, falan gibi düşünüyor, falan yazar gibi, falan profesör gibi düşünüyor. Atlanmış, atlennmiş, işkare uğramış zihinlerimiz. Bunu anlatmak zorundayız. <gülüyor> İlk terör yeryüzünde İblis yani şeytan tarafından ortaya kondu. Ve Allah'ın Adem'e Adem secde ediniz emrine ve hükmüne karşı geldi. <gülüyor> Bakın şimdi fikir alanında bu terör çıktı diyordum demiş. Fikir, düşünce, mantık, muhakeme, kafa, zihin alanında bu kargaşa çıktı, bu terör çıktı. Derken şimdi anlatacağım. Hazreti Allah Cennet Celaluhu kendisi yarattığı mahlukatı çok iyi biliyor. Melekleri de biliyor, şeytanı da biliyor. Amenna. Açıklamasına ihtiyacı yok. Sorgulamaya ihtiyaç yok, yargılamaya ihtiyaç yok Allah. biliyor. Ama insanlar bilsin, insanlar anlasın, insanlar ibret alsın diye şimdi şeytanı Hz Allah sorgumuyor, sorgulamaya çekiyor. Sorgulama. Ma menake, ellat esjdeiz enarke, ey iblis, meleklere. Emrederken sana da emretmiştim. Sen de onların yanındaydın, yakınındaydın. Adem'e secde edin dediğim zaman seni secde etmekten alıkoyan neydi? Sen niçin secde etmedin? Gayet tabiydi tuval. Bakın iblisin şeytanın cevabına. Fikri terör. Fikren. Demek ki insanlar fikren fesada uğramazlarsa hayatlarında fesada uğramazlar. Evvela fikir fesada uğruyor, sonra hayat fesada uğruyor. İkinci alanında en büyük terör, en büyük anarşi, fikir anarşisidir. İkinci kavram, elime, mana anarşisidir. En büyük tehlike buradan ben Şeytan bu sual ilahinin, Allah'ın bu sualinin karşısında cevaben dedi ki, اَنَا خَيْرٌ minhu. Ben Adem'den daha hayırlıyım. Ben Adem, sen yaratmış olduğun Adem'den hayırlıyım. Ondan üstünüm, ondan ilerdeyim. Ondan öndeyim, ondan gözdeyim, ondan kıymetliyim. Bakın, bu kalabalığa bakın şimdi. Kimin karşısında konuşuyor bu? Ben ondan hayırlıyım diyor. Ben ondan gözdeyim, ben ondan ilerdeyim, ben ondan daha kıymetliyim diyor, ben ondan daha diyor, ben ondan daha üstünüm diyor. Düşünletiyor. Bu min nar ve kalaktehu min ziyin diyor, cevap. Cevabı devam edebilsin. Kalaktehu kalakteni min nar. seni ateşten yarattın. Beni ateşten yarattın O da topraktan Yarattın Ateşten yaratılmış olmasını Bir üstünlük gibi Kafaya koymuş Evvela itliysin kafası bozulmuş Bakında mısınız? Bir milleti Bir milletin kafasını bozmadan Hayatını bozamasın Nereden geliyor? Bir müniyetin zihnini bozmadan hayatını bozamazsınız. <gülüyor> Bir müniyetin düşünce sistemini bozmadan, saptırmadan onun aile hayatını bozamazsınız. Fikir <gülüyor> hesabı buna. Onun için durmadan yayın yapıyorlar. Yazarlar, çizerler, karikatüristler, profesörler, kokentler, asistanlar, doktorlar, tiyatro yazarları, sinema, sinema, sinema sebep insanların zihinlerini bozmak ve fikir terörizmini hazırlamak. <gülüyor> ben ondan dedi. Onu topraktan yarattım, seni ateşten yarattım. Bakın burada şunu yükleyen atmak istiyorum. Şeytanın kafir olmasının lanete uğramasının sebebini anlamamız lazım. Bunu anlamak zorundayız. Bunu anlamak var zayim herkese. Şeytan Allah'ı tanımadığı için mi lanete uğradı? Ne dersiniz? Hayır, tanıyor bakın. <gülüyor> Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul etmediği için mi lanete uğradı? Hayır. Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul ediyor şeytan. Ne diyor? خَلَكَّنِي مِنْ narin. Beni ateşten yarattın. Yarattım demek de Allah'ın yarattığını tasdik etmiyor mu? Yarattım diyor bak. Aa, demek ki Allah'ın yaratıcı olduğunu tasdik etmek, Allah'ın yaratıcı olduğuna inanmak meseleyi halletmiyor. Herkes Allah'a inanıyor. Herkes Allah'ın yaratıcı olduğuna inanıyor. Lakin görüyorsunuz ki şeytan da Allah'ın yaratıcı olduğuna inanıyor, inanmış, inandığını ifade ediyor, bunu Kur'an'da haber veriyor ama yine lanete uğramış, yine edebiyen şeytan kafir olmuş. Sebep ne acaba? Düşündünüz mü? Düşüncenizden bu hususu geçirdiniz mi? Efendiler, mesele şudur. Bugünkü kardeşaların, bugünkü felaketlerin, musibetlerin, Âlem-i İslam'ın uğradı, uğradığı ahetlerin temelinde fikri, fikre, düşünce, zihin, kafa yapısında ve alanında önce bu fesadı anlamak lazım, farkına varmak lazım. Önce bunu ayıklamak lazım. İstikler da, öyleydi. kafa kafada bakıyor. Bakın hemen misal arz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi biliyorsunuz tethiyledi. <gülüyor> İzaca'a Nasrullahi vel fetih. İzaca'a hepiniz biliyorsunuz. Bu fetih Mekke'nin fetihdir. Ve râite'l <gülüyor> nâse fi fî dinillâhi etvâca. Allah'ın dinine bölük bölük insanların kapılması Mekke tethinden sonra olmuştur. Biliyorsunuz. Mekke'ye gittim. Peygamberiz-i ilk işi, ilk işi Mekken'in ortasında hangi bina vardı? Kabeullah, Kabe, Kabe binası. Kabeullah dediğiniz Kabe. Kabenin içinde beş tane büyük kut vardı. Beş tane büyük put. Beş. Hübel, La, Mena, Huzza ve diğerler büyük putlar Kabe'nin içindeydi ortasında Kabe'nin içine girdi dedi müyesser olur olmaz evvela bu Kabe'nin içindeki putları teker teker temizlemeye karar verdi bakın Kabe binasını yıkmıyor içinde vardır diye Kabe'nin binasını yıktı mı peygamber yıkmadı İslam'da yıkmak yoktur. Hemizlemek vardı. Hemizlemek vardı. Kabir diyor okunak hemizlemek. Kabe binası aynen kaldı, aynen durdu. dokunmadına, kırmadı. Hiçbir şey dokunmadı. İçeri girdi, putların en büyüğü olan Hübel adındaki puta... Allah'ın Resulü yaklaştı. Sağ elinde, ihtiyarlarımızın elinde bulunan çengelli bastona benzeyen bir baston vardı. Koba vardı. Dikkat. Birinin boynuna taktı ve yukarıda duruyor. <gülüyor> boynuna taktı, çekip yere düşürecek. Hakaret anlamında. Gene bir sürecek. O zaman henüz iman etmemiş olan lakin Müslümanların Mekke'yi fethetmesinden kuvvetli, güçlü olmasından dolayı karşı koyamayan, ses çıkaramayan bir sürü kutperest adam vardı orada. Müşrik onlar. Herhalde iman etmemişler. Fakat kafalarında öyle bir fesat yerleşmişti. yaklaştılar Hazreti Peygamber'in yakınına dediler ki ha şimdi Muhammed dediler belasını bulacak, güzel onu çarpacak. Oynuna Hani o bastonu takıp çekiyor ya çekecek. Çekerken Hüber dediler bu hakarete dayanamayacak. Muhammed'i parçalayacak. Vallahi böyle inanmışlar. Bak kafaya oturmuş bu ya. Kafa. Önce kafana bakıyor kesan. Meydana filan çıkma daha kafada. Böyle bekliyorlar arkasında. Şimdi Hüber, Muhammed'i çarpacak, mahvedecek diyorlar. Dur, dikkat bakıyorlar. Şimdi Aynen bugün de öyle, geçmişte de öyle. Rusya süperfis idi, onun mağlup olması, yenilmesi mümkün değildi. Ve deniz gezmiş adındaki zavallı hayatta olsaydı da şimdi olsaydı, yenilmesi, mağlup olması dağılması mümkün değildir diye iman ettiği Rusya'yı şimdi görseydi ne olurdu. Bakın o gün geçtiğin kafasına ne için tesadü doldurmuşlar. Yenilmez bir kudret. Şimdi de Amerika'nın yenilmeyeceğini yenilmez bir kudret olduğunu Müslümanların kafasına bakıyorlar falan kopuyorlar. Biliyor musunuz? Fikir tesadü ver Zihinlerden bakıyor terörde. <gülüyor> Müslümanın itikadına göre yenilmesi mağlup edilmesi mümkün olmayan tekstir Kudret kimdir? Allah. Aziz Allah'tır Bitti. bakın müşrikler bizim de kafalarımızı bakın nasıl ütülemişler ütü şekillendiriyorlar Müslüman böyle mi oldu <gülüyor> Muhammed'i çarpacak dediler tül <gülüyor> dikkat bakıyorlar bakıyorlar Resulullah Hübel'i çekti, tüt diye yere yıkıldı ve boynu kırıldı. Şimdi arkadaki merakla, dehşetle, şiddetle, hayretle bakan kutperetler Allah Allah dediler ya Hübel bir şey yapmadı. Aaa hayret! Fakat evet, kafaya öyle oturmuştu o fikir terörü, zihin, santık terörü öyle oturmuş ki dediler ki tabi peygamber Hübeli çevirdi, ondan sonra Latın boynuna şengelli bastonu taktı. Lat bu da büyük Latın boynuna taktı. Dediler ki, yok merak etmeyin, telaşa düşmeyin. Hübel Muhammedi parçalama vazifesini Lat'a vermişsin. Lat bu işi yapacak dediler. Vallahi böyle bir diktatör Adamları nasıl yönlendirmişler görüyor musunuz dediler? Terest işte Dünyada en rezil vaziyet putlara bakmaktır. Putlara kafandan daha aşağılık mahluk yoktur. Beyni kalıplaşmış, zihni kapılanmış, şuuru parkellenmiş, beyni iş Başka hale gelmişler ki, dur bakalım dediler, bunda bir iş var. Galiba menat putu bu işi yapacak. Sırayı ona vermiş o. da boynuna taktı ya. Bakalım bu yapacak, bakalım bu yapacak. Hepsini teker teker devirdi peygamberin işaret. O dediler ya, neler bunlar? Hiçbir kıymeti, hiçbir hâmiyeti yok Bir boş şeylere tapmışız diye onunda anladılar. Ama çok zor anladılar. Bana beyinlere nasıl ipotek koymuşlar görüyor musunuz? İslam alemini de şimdi şartlandırıyorlar. Falan falan gelilmez. Falan süper güç falan şöyle, falan böyle, çökmez, teknoloji, silahlar, bunlar, bu kadar Müslümanların kafasına tut koyuyorlar. Görüyor musunuz? Nereden nereye mesele geliyor, görüyor musunuz? Şeytanın da kafasına ateşten yaratıldığı fikri saplanmış, ateşten yaratılmış olmayı, topraktan yaratılmış olmaktan daha üstün görme fikrine, fesadına takılmış, bu fesadı yaratıcının huzurunda ortaya koydu. Ben ondan hayırlıyım dedi. Sen Allah'san ben de şeytanım. Beğenmedi. Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul ediyor. Bakın Allah'ı infar etmiyor. Şeytanın kafir olmasının sebebi Allah'ın inkarı değildir. Allah'ı tanıyor, Allah'ı biliyor, Allah'ın yaratıcı olduğunu tasdik ediyor. Buna rağmen kafir oluyor. Niçin? için Allah'ın insanlar hakkında koyduğu hükümleri kabul etmediği için. Hüküm Allah'ın hükmünü kabul etmek Allah'ı kabul etmek demektir. Bunu biz cemaat müslimine anlatamıyoruz. En büyük terör burada. En büyük terör burada. Hala yığınlarla insanlar aydın dedikleri okumuş, yazmış, yazarlar, süzerler, prodüktörler hala Kur'an-ı Kerim'deki baş örtüsünün Allah'ın kadınlar için, Müslüman kadınlar için koyduğu bir hüküm olduğunu kabul etmiyorlar. Ama Allah yaratıcıdır diyorlar. Hem Allah bizden Müslümanı, bizden müminiz. Efendim biz de iman etmişiz Allah vardır, Allah yaratıcıdır diyorlar Allah'ın kadınlar için koyduğu başörtüsü hükmünü kabul etmiyorlar Bu adam ne olmuş oluyor? Dafir olduğu gibi iblis. aynı terörün içinde Aynı çıkmazın içinde Aynı açmazın içinde Aynı tesadın içinde Adını Bunu anlamak zorundayız kafalara oturdu mu bir fikir oturup çıkıyor. Onun için devamlı bir şekilde propagandaya yöneliyorlar. Ve televizyon denen alet ile yediden yetmişe insanları şartlandırıyorlar, şekillendiriyorlar. Ve artık siz, siz olmaktan çıkıyorsunuz televizyondaki propagandanın şekline göre şekil alıyorsunuz. Orijin, orijinal olmaktan çıkıyorsunuz ve biz başka başkanın modeli haline geliyorsunuz. Kuda kafanlar orijinal olmaktan çıkıyor bir başkası oluyor. Başkasının kafası, başkasının yapısı, başkasının fikri haline geliyor. Ve kafasını, bir adamın zihnini, aklını, kafasını çaldınız mı o adamın ırzı, namusu her din olmaya başlıyor. Ne o köleniz oluyor. Müsterlik oluyor. Ve sizin artık dinleyen robot haline geliyor. Robot. Düşün ki Nazım Hikmet diye Nazım Hikmet namında bir şair vardı vaktiyle malum komünist oldu hapsedildi hapisten kaçırdılar ve uçağa bindirdiler doğru Moskova'ya indirdiler malum zamanlar, eski tabi bunlar indirdiler Moskova'ya iner inmez hemen yere yattı ve toprağını öptü oranın dedi ki beni Allah değil Stalin yarattı dedi tarihe geçip sürdürüyorsun. bakın adamın kafasını nasıl sakladın görüyor musun Koşun. öyle bir şairdi bu adam İyi bir şair üstelik temiz iyi insandı şartlar Bizim insanlar böyle akıp gidiyor, çıkıp gidiyor. Beynine, aklına, fikrine, zihnine muazzam derecede hükmetmeye başlıyor. Kutperestlik böyle başlıyor. kölelik böyle başlıyor. Sömürge böyle başlıyor. Emperyalizm böyle başlıyor. Her şey böyle başlıyor. Zihinden başlıyor. Hayata istikal ediyor. Nikâhsız yaşamaya alışmış bir kadın, bir an geliyor ki yaşadığı nikâhsız hayatı hayatın en güzeli kabul ediyor. Zamanla ona adapte oluyor, uyum sağlıyor, entegre oluyor, kendisini şartlandırıyor, şekillendiriyor ve bu şekilde onun gibi düşünmeye, onun gibi giymeye, onun gibi yemeye, onun gibi oturmaya, onun gibi olmaya çalışıyor. Bugün milyonlarca insan, modellerin, modacıların, futbolcuların aynı esiri, kölesi, cariyesi haline gelmiştir. Siz de biliyorsunuz. Onun için evvela İslam buradan başlıyor. Evvela kafayla başlıyor. Ne diyor? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah La lan biliyorsunuz boykut anlamına geliyor. İslam'da dinimizde Selime-i Sevhidin başındaki lan elif, La ilahe derken o lan reddetmeyi, kabul etmemeyi zihinde, kafada beyinde, mantıkta, muhakemede Allah'tan başka ne varsa hepsini söküp atmayı emrediyor. La ilahe! Hiçbir ilah, hiçbir güç, hiçbir süper güç, hiçbir kudret yok! İllallah! Allah'tan var. Buna biz seyidit diyoruz. Bakın İslam kafaya hükmediyor evvela, kalbe hükmediyor evvela. La ilahe diyerek başlıyor. Müşrikler ona karşı bir tedbir alıyorlar, kargaşa çıkarıyorlar, gitme çıkarıyorlar, savaş çıkarıyorlar. Mekre-i Mükerreme'de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallah deyinceye kadar kavga var mıydı? Yok. Savaş var mıydı? Yok. Herhangi bir hareket var mıydı? Yok. Herkes bildiği gibi yaşadığı şartlar içinde işte fuhuştan, faizle, o, günlük hayatını yaşıyordu. O günün yönetimi bildiği gibi yönetiyordu insanları. Mekke yönetimi. Ebu Cehil başlarında o zaman. <gülüyor> Ve kimse de Hazreti Peygamber'e bir şey demiyordu. Üstelik herkes sayıyor, seviyor. Ve siz de biliyorsunuz onun adını ne koymuşlardı? Muhammed'in emin. Çok emniyetli adam. Emin demek emanet sahibi. Neyi nuvatat ettiniz? Korkma. Dönüp bakmaz demek. Muhammed'in emin. Böyle diyorlardı. Ebu Cehil de böyle söylüyor. Herkes böyle söyledi. La ilahe illallah deyince tavır değişti, manzara değişti, tutum değişti, düşünce değişti. Allah'ın hakimiyeti gelirse Ebu Cehil'in hakimiyeti kalmaz. Telaçı, emri işlesi başladı. Onlar dediler ki ya bu Muhammed'in emin değilmiş. Mecnun, innehu le mecnunun. Muhammed deli oldu, deli oldu, deli oldu dediler. Deli oldu, görüyor musunuz? Biraz evvel emin idi. şimdi deli oldu. Haralamaya başladılar, aşlamaya başladılar, suçlamaya başladılar, kabul etmeye başladı, boykota başladılar. onlara da boykot ediyor. Delidir, bu adam delidir. Muhammed, emniyet sıfatından cinnet sıfatına. Günler. Yani. İşte aziz müminler, mümin olarak, evvela kafalarımızda ve kalplerimizde ehli küfrün oturtmaya çalıştığı fikirleri, duyguları ve düşünceleri murakabe edeceğiz. Öyle operasyon dedikleri kurcalamayı, ayıklamayı, temizlemeyi kafamızda ve kalbimize yapacağız. Evvela bu noktadan çocuklarımıza, nesillerimize bak. Nitekim biliyorsunuz Müslümanların itikadına göre dünyaya gelen bir yavrunun sağ kulağına daha onun ismi konmadan bir şey okunuyor. Nedir o? Ezan-ı Muhammedi. Sağ kulağına geliyorsun aslında o çocuk henüz bir et parçası. Şura malik değil. Akla malik değil. Henüz yeni doğmuş et parçası. Anlamıyor gibi bilmiyor. Hiçbir şeyden haberi yok. Olsa dahi, talim açısından, terbiye açısından, manevi bir enerji açısından, o yavrunun kulağına, yanında babası, anası, dedesi, akrabası bulunduğu halde, o yavrunun kulağına, Allahu Ekber, Allah'tan büyük kudret yok, hiçbir küteli hiç büt yok, sahibi Allah'tır diyorsunuz. Ve o yavruyu şaklandırmaya çalışıyorsun. Hakkın ifadesiyle, evhidin ifadesiyle, tekbirin ifadesiyle, ilahi manada, beşeri manada değil. Bir kere beşeriyetin Allah'ın gücünü açması mümkün değil. Allah'ı tanıyanlar böyle tanıyacak. Ve ala külli şeyin kadir demiyor musun? Mesela bitmiştir. Mesele bitmiştir düşünün mesela kendisini süper güç kabul eden insanlar tarihte gelmiş geçmiş bunlardan birisi de hepiniz biliyorsunuz Mekke-i Mükerreme'de Allah'ın evi Kabetullah, Beytullah dediğiniz binayı yıkmak için bir komutan geldi ordusuyla beraber Mekke'ye bir komutan geldi bu gelen adamın komutan adı neydi? Emrehe hariç yazıyor. 14 asır evvel ile bugünkü asır, gelebilecek asırlar, mana bakımından hiçbir fark yok, şekil değişiyor, mana değişmiyor. Sana şehrinde bir mabet yaptırmıştı. İnsanların alakasını, rağbetini kendi yaptırdığı mabede kapınağı çekmek için Kabe'yi gideyim de yıkayım diye kafasına koydu. O günün süper güçleri Hayvanlar içinde en kudretlisini, en güçlüsünü, en ağırını, en dehşetlisini seçti. Bu hayvan neydi? Fil dediğimiz hayvan. Fil. Fillerden bir filo teskil ettik. Filo filo. Fil kelimesiyle çok da benziyor yani. Filo. Fillerden bir terkif, terkif yaptı. Filo hazırladı. Ve beraberinde Mekke'ye getirdi. Şitabeyi yıkacak. Babasını böyle çatlandırmış Ebrehe. Askerlerini böyle çatlandırmış Ebrehe. İnsanları böyle eğitmişler öğretmişler o zaman. Çatlanmış. Geldi. Hadiseyi huzur anlatmayayım biliyorsunuz. Kâbe'ye yaklaştılar. Ve bu süper gücün sahibi olduğuna inanan ve fil denen hayvanları insanlar öpleri patlasın. Araplar filleri pek tanımaz, Afrika hayvanları bunlar, korkar korkmaz psikolojik olarak yıkılsınlar, çekilsinler Kabe'yi daha rahat yıkayın diye filleri ileriye sürünce, filler belli bir mesafeden sonra vallahi bir adım ileriye gitmediler. Kabe'ye yaklaşmadılar. Mümkün değil gitmiyorlar. Hiç, hiçbir şekilde gitmiyorlar. Durdular, bırakladılar, tutuklandılar, kaldılar çakılıp kaldılar Bu üzerine askerlere emredin siz yürüyün bunlar kaldın siz yürüyün askerler yürüdü ve Kabe'yi yıkmak üzere içeriye girecekler derhal ve aleyhim tayren ebâdî Allah Celle Celaluhu onların üzerine ebâdî adında kuşlar gönderdi ayetten sabit hadi inanma bakayım buna ve erselâ Yur sil irsar göndermek. Anneyin üzerlerine yukarıdan geliyor çünkü. Hayr en hayr Arapça kuş bayıhare burada geliyor. Ebabil demek bölük bölük katar katar hep şey böyle sıralı halde. E ne yapıyorlardı bunlar? Kermiğin bir hizaranının sicil, Ebrehin. Kabe'yi yıkmak üzere gönderdiği askerlerin tepesine gagalarından birer kaş atıyorlar taş. Nohut'tan küçük, merzimekten büyük biriktaplar. Ve müfessirler diyorlar ki vallahi gagalarından attıkları kızgın, ateşte kızarmış olan şeylere de, ne diyorlar attor haline gelmiş, kızgın bir hal almış olan o taşların üzerinde hangi askerin tepesine bitirekse o askerin ismi yazılı olarak geliyoruz diyor. Ve hüve şeyin kadir. Süper güç kimmiş göreyim. Kıpkı şahsa gelen mektup gibi adrese geliyor. Tek tek. Müslümanlar Allah'a şartlanmalıdır. Biz Allah'ın kullarıyız. Günde 40 rekat tamaz kılıyoruz. Her rekatta Fatiha suresini okuyoruz. Fatiha suresinde de ''İyyâ telâbudu ve iyyâ telessa'in'' demiyor musunuz? Bak Biz Allah'a şartlanmışız. Biz Hz. Muhammed'e şartlanmışız. Hiçbir kimseye değil. Hiçbir kişiye değil. Hiçbir mesele değil. Hiçbir nizama değil. Biz İsram'ın nizamına şartlanmışız. Kafanızı ıslah edin. Beyninizi ıslah edin. Kalbinizi ıslah edin. Câiyyühellezine âmenû Âvidû. Ey birbirler iman edin. Ceddidû iman eküm. İmanınızı yenileyin. Takdih edin. Terzib edin. Günde 40 sefer. Kendiler. Ve yetmiş yaşında bulunan bir Müslüman eğer erginlik çağına girdikten sonra namaza başlamışsa kıldığı namazların neticesinde 27 bin bilmen kaç defa Allahu Ekber tekbir alıyor, tekbir alıyor, tekbir, tekbir tekrar ede eder, tekrar kendisini tekbire ve tevhide şartlandırıyor. Şartlandırmış olması lazım. bir ki kabul etmemesi lazım. İlahi budur. Bütün bunlar birer mesele. İslami terbiyenin, İslami yetişmenin, İslami olmanın temelleri Kur'anla, hadislerle, istihatlarla bütün yönleriyle anlatılmış ve izah edilmiş. Acam biraz bana alalım arkada. Cemaat Müslimin arkada kaldı. Ön tarafa biraz yürüyebilir miyiz kardeşlerim? Allah razı olsun biraz ön tarafa yürüyelim. Gerekirse kalkalım şeyler saf saf düzeni yapalım. <gülüyor> <gülüyor> gönüllerde terör başlıyor. Yeryüzünde ilk terörist yeryüzünde ilk terör ilk sesat ilk anarşi Hazreti Adem'e secde ediniz hükmüne karşı gelen Allah'ın varlığını tanıdığı halde Allah'ın yaratıcı olduğunu kabullendiği halde Allah'ın koyduğu bir hükmü kabul etmemek sebebiyle ilk terör iblis tarafından yapıldı. Neticesi ebediyen lanete uğradı. Bu hükmü çok önemli. Demek ki bir kimse Allah'ı tanısa, Allah vardır dese, Allah bir bir dese, Allah bizi yaratmıştır dese bu sözler Müslüman olmaya yetiyor mu yetmiyor mu? Vallahi yetmiyor. Allah'ın koyduğu kanunları hükümleri kabullenmesi ve yaşaması lazım. İşte Burayı anlatamıyorum ben kimseye Türkiye'de. Dur Allah'a inanıyor. Ya diyor, o, da, o da Müslüman diyor. Ebu Cehil de Allah'a inanıyordu. Ebu Cehil Yemin ediyorum Allah'a inanıyordu. kuran ben, haber veriyor. Ebu Cehil'in kafir olmasının sebebi Allah'ı inkar etmesi değildi Müslümanlar. Rica ediyorum size. Anlayabilmek değil. çok mühim. Fikri fesadın temeli var Türkiye'de bu. Alemi İslam fikren fesada gitmiş. sebebi bu. Allah var, Allah din, Allah yaratıcı tamam ben de Müslümanım. Hayır, hayır. Müslüman değilsin. Ebu Cehil de Allah'a inanıyordu. İşte ayetini terimleyip, "Vale'in se'el sehum men halakas tevavat ve arz vasaqara şent ve kamer <gülüyor> le yakulunna Allah" Ebu Cehil ve adamlarına sorsaydın ki, gökleri kim yarattı, ey Ebu Cehil, yeryüzünü kim yarattı, ey güneş için teskil etti diye sorsaydın, Ebu Cehil ve adamları cevabında, "Le yakulunna Allah" Allah yarattı diyeceklerdi. Bakın Allah'ı tanıyorlar ama Allah'ın koyduğu nizama uymadılar, Allah'ın koyduğu hükümleri tanımadılar, ilahi ölçülere uymadılar, Allah'ın kanunları tanımadılar, onun için kafir oldular. Kadınlar üzerinde Allah'ın koyduğu tesettür kasarrufuna inanmadılar, başörtüsünü kabul etmediler, tefeden sürmeye örtünmeyi kabul etmediler iç haram olduğunu kabul etmediler faizin haram olduğunu kabul etmediler bundan dolayı kafir oldular niye anlamıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> evvela kafada başlar, gönülde başlar Allah'ın halif olduğunu, yaratıcı olduğunu kabul ettin mi? yarattıklarının üzerinde kanun koyma hüküm koyma hakkını da kabul etmek zorundasın. Allah olsun ama bizim dünyanı karışmasın. Allah kadınları yelattır ama başına, bacağına karışmasın. Demir mi? Vallahi tabir olursun. Adık mı? Bu nokta anlaşılmadan La ilahe illallah anlaşılmaz. Bu nokta anlaşılmadan Eşherlen La ilahe illallah ve şerlerinden <gülüyor> Muhammed'en abdühu ve resulü Allah'a hamdolsun. Deminle söylüyorum. Bu nokta anla silmeden anlaşılmaz. Tevhid anlaşılmaz. Tekni geldi. Bizi yeryüzündeki sapıklar, ehli küfür, alemi İslam'ı alemi İslam'ı bu noktadan fesada götürmüşler. Fikrem. Önce okullarda eğitim sistemiyle, öğretim sistemiyle, yazdıkları romanlarla, yazdıkları şiirlerle, yazılarla, manzumelerle. Düşünün. Bundan tam 150 sene evvelden size bir haber vereyim. 150 sene evvel. Osmanlı paşalarından paşa Osmanlı paşalarının biliyorsunuz son 150 yılın içinde gelenlerin hepsi batı hastalığına, Avrupa hastalığına yakalanmışlardı. Avrupa istiyatına, Avrupa heyecanına Avrupalı olmak, batılılaşmak, Avrupalılaşmak, şimdi bunladırı çağdaşlaşmak koymuşlar, çağdaşlaşmak. Bir kadın Allah bunu haram etmişken, ben hiçbir yabancı erkeklerle tokalaşmam derse, bir kadın elini kimseye vermez tokalaşmışsa, bu kadın dışı oluyor. Önüne gelen erkeklerle öpüşür, tokalaşırsa bu kadın çağlaş kadın oluyor. Bakın, kafayı buna çatlandı, bu teret gibi. Kafayı buna bağladı şimdi. Böyle olmanın lüzumuna inandırılmış. Onun kafası parkenlenmiş, yüksemece haline gelmiş. Sömürge, onun beyin sömürge, sömürülmüş. İslâmın dışında bak. Zihnen o noktaya ulaştık, o kişi tutaramazsınız. İslah edemezsiniz. Dolayısıyla tevhidin, vahdet dediğimiz, kulhu vallahu ahad dediğimiz manayı bu noktadan ele almak, yeryüzünde Allah'ın hakimiyetini, Allah'ın halikiyetini, Allah'ın rezatiyetini düşünün savaş çıkacak diye vallahi marketlerde, dükkanlarda, bakkallarda neredeyse un, şeker, yağ kalmayacak hale geldi geçen gün. Ben gördüm, Buda pazarına ibret almak için gittim, insanlar birbirini yiyor. Ben de evine bir torba unalayım diye, Allah'ın rezzat sıfatını unutmuşsunlar. Binkere la ilahe illallah de, ne mânâ ifade eder ki? Hayatın meydanda, yaşayışın meydanda, ahvalin meydanda. Alek-i Âlem-i İslam'ı tesadat, 150 sene evvel bakın Ziya Paşa, batı hayranı, batı taklitçisi olduğu halde bir gerçeği ifade ediyor. 150 sene evvel tesadüf okulda okurken bize edebiyat dersinde bunları bu şiirleri mansur terzi gibi okuturlardı. Aynen şöyle söylüyor. İslam'ımiş devlete terakki evvel yok idi. İşte rivayet yeni çıktı. Diyor paşa. Ne şu? Neymiş dedi? Ne İslam'ımiş devlete tabendi terakki. Devletin diyor ilerlemesine terakki etmesine yükselmesine engel olan İslam diniymiş. Dinle devlet ayrılması lazım ki devlet kalksın. Fikri o zaman başlamış. 100 liseyle başlamış vallahi. İslam'ımış devlete tabem bir terakki. Terakki demek daha ilerlemek. Devletin ilerlemesine ayak bağlı köstek olan engel olan İslammış. İslam'ı kaldırırsak devlet ilerlemiş, yüz 150 senerler, Cumhuriyet'e çok evvel başlamış bu, görüyor musunuz efendim? Evvela zihnen bizi götürmüşler, yazarlarımızı, çizerlerimizi, okumuşlarımızı, evvela bu noktadan tesada sürüklemişler, arkasından her şey yapmışlar. Zihin, fikir, akıl, gönül, kalp buradan başlamışlar. Onun için bu noktaya temas ettim. Allah'a Bu konuyu biraz daha işleyeceğim inşallah tevhid konusunu. Allahu Teala cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i şu içinde bulunduğumuz korkunç hallerden ve hadiselerden başarıyla çıkmamızı nasip edelim inşallah. Amin elhamdülillahi rabbil aleminel Fatiha.